vitamini Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran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 Anlıyorsun değil mi? Ya den bana artık. Duyuyor musun beni? Geçik gittin I'm done. Anlıyorsun değil mi?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 Anlıyorsun değil mi? Evet Teoman'dan dinledik Barış Manço şarkısıydı tam da bugüne uyan bir şarkı diye bununla başlayalım dedim hava hakikaten ayaz mı ayaz dışarıda e, iş yerlerine ulaştınız mı bilmiyorum evlerinizden mi dinliyorsunuz bilmiyorum ama hava durumuyla başlayacağız yine C vitaminle efendim günaydınlar herkese sesimizin ulaştığı her yere günaydınlar ve merhabalar. Radyo Havan'dasınız sizler ve C vitamini başladı yaklaşık bir saat boyunca da yine birlikte olacağız. Dün akşamdan itibaren aslına bakarsanız karla karışık yağmur uyarısı vardı biliyorsunuz meteorolojinin tuttuğu İstanbul'da karı görmüş olduk böylece. Ama hani çok da tuttu mu derseniz çatılarda belki biraz arabaların tepelerinde birazcık ama yollar henüz kaplanmış değil. Yağmurla karışık olduğu için henüz tutmuş değil diyelim ya da. Ee, ama sabah çıktığımızda şöyle bir rüzgar kendini hissettirdi. Dedi ki ben buradayım. Kış geldi. <gülüyor> Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece Doğu Anadolu, Marmara'nın batısı. Yarın akşamsa Marmara Bölge Geneli İç Ege Batı Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu ve Göller Yöresi için buzlanma ve don uyarısında bulunuyor sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bir yazılı açıklama bu Balkanlardan gelen soğuk hava ile birlikte bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı yani Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul Avrupa yakasının batısı ve bugün akşam saatlerinden sonra da Marmara bölge geneli, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Göller yöresinde buzlanma ve don olayı beklendiği belirtiliyor. Açıklamada ayrıca buzlanma ve ve don olayından başka e, sürücüler olmak üzere yetkililerin ve vatandaşların özellikle dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor. E, hani birazcık böyle iş yerlerine geç gitmiş olanlar da trafiğin farkındadırlar. Zaten e, biraz daha boş olur diye düşünüyorlarsa ı -ı, yanılıyorlar. E, kardan dolayı ve buzlanmadan dolayı trafik biraz da ağır aksak ilerliyor. En azından İstanbul için böyle e, doğu iller için nasıldır bilemeyiz. Ama oralar dan bir türküyle eşlik edeceğiz. Kar yağmış şu Harput'un başına diyecek Tolga Çander'den dinliyoruz. Radyo Hava Harput'un başına kar mı yağmış Harput'un başına Kurban olan toprağına taşına taşına taşına, taşına ben olam toprağına taşına taşına taşına aman. Henüz değmiş on üç on dört yaşına Yenideymiş sevilmenin yaşına Küçücükten bir yar sevdim vah beni Vah beni vah beni aman yar sevdim vah nenni vah nenni vah nenni nenni Of çeksem karşıki dallar yıkılır. Bir of çeksem karşıki dallar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır, sıkılır, sıkılır ama.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 Soğuk olur, soğuk olur, soğuk olur aman. Benim yüreğime hançer sokulur, sokulur, soğuk olur, aman. Küçücükten bir yar sevdim vah nenni, vah, nenni, vah nenni nenni. Çocuktan bir yar sevdim vah beni vah beni vah beni vah beni Tolga Çandar seslendirdi karm yağmış şu harputun başına diyerek efendim İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü kapandı trafik kabusu yaşanıyor diye bugünkü internet sitelerine de düşmüş haber İstanbul'un yavaş yavaş hareketlendiği saatlerde yani sabahın erken saatlerinde Boğaziçi Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi köprü yaklaşık bir saat çift yönlü trafiğe de kapatıldı Boğaziçi Köprüsü'nde buzlanma nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası e, meydana geldi kazanma ardından köprü saat 06 sıralarında trafiğe kapatıldı. Araç kaldırma ve tuzlama çalışmasının ardından köprü bir saat sonra yeniden trafiğe açılmış. Belki de bize yansıyan o trafik bundan ötürüydü. Bir saat kapalı kalınca tabii trafik de ister istemez etkilendi. Evet İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde böyle bir trafik kazası yaşanmış. Aman dikkat diyelim. Öte yandan Marmara'ya kuvvetli kar uyarısı bir kez daha daha yine sitelerde yer bulmuş sevgili dinleyenler. Ee, İstanbul'da şiddetli rüzgar ağaçları devirmiş dün akşam. Karla karışık yağmur ve kar yağışı e, dolayısıyla... Zaman zaman saatteki hızı 60 kilometreyi bulmuş rüzgarın hayatı olumsuz yönde etkilediği zaten evlerimizden de pencerelerimizden bakarken de farkındaydık ama e, haber şeklinde karşımıza çıkınca da şöyle bir bakayım dedim. İstanbul'a giriş yapacağı Silivri'den giriş yapacağı tahmin edilen kar nedeniyle e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarına ait tuzlama araçları Silivri, Kemerburgaz, Beylikdüzü ve Avcılara konuşlandırılmış Sarıyer, Fatih, Beyoğlu, Eyüp Güngören'de çok sayıda ağaç ve direk devrilmiş dün akşam sevgili dinleyenler. Haberiniz var mı bilmiyorum. Ee, Sarıyer, Çayırbaşı, Bahçeköy yolu üzerinde devrilen meşe ağacı itfaiye eri tarafından motorlu testereyle kesildi. Ağacın parçalarını itfaiye erleri yol kenarına taşıdılar. Güngören, Tozkoparan Mahallesi, Sergi Sokak'ta 8 metre uzunluğundaki kavak ağacı devrildi, duvarı yıktı. Duvarın parçaları park halindeki bir araçta hasar oluşturdu. Ağaç testereyle kesilerek kenara alındı hakikaten dün akşam e, karlar düştü e, düş, düşen yerlerde işte e, böyle böylesi olaylar olmuş özellikle sarıyer çayırbaşı Bahçeköy e, yolu üzerinde e, direkler devrilmiş ağaçlar e, devrilmiş evet ne diyelim geçmiş olsun diyelim zaten belliydi dün akşam fırtınadan dolayı bir ara çatı uçacak mı acaba diye düşünmedim değil İlk defa ürktüm hakikaten. İnşallah ol sen de böyle, aşık ol da bak birine. Ne oldu sanki Senin gibi birisine İnşallah ol sende böyle Aşık ol da bak birine Ben oldum ne oldu sanki Senin gibi birisine Kala düşer Düşer düşer Şimdi beni, bulamazsın eski halimi. Seni düşünmekten, bitirdim ben benliğimi. Zaten sende insaf yoktur. Olsaydı terk etmezdin beni. Terk ettim ne oldu sanki?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 karlar düşer ee, aa, düşer düşer ağlarım dedi. Emel Müftüoğlu'ndan dinledik. Eski albümlerinden bir tanesinden sevgili dinleyenler. Rize'de yan yatan balıkçı teknesindeki 15 ton hamsi denize döküldü ve dalgalarla karaya vurdu. 15 ton hamsi karaya çıkmış. Gündoğdu Beldesi limanında geçen akşam saatlerinde Karadeniz e açılan Kaptan Süleyman Topal'a ait Eskababa adlı 30 metrelik tekne denize ağ attı. Bir süre sonra motoru arızalanan tekne e, balık olan A çekemedi. Bu sırada A kayalara takıldı. Kaptan ve 13 mürettebat kayıklarla kıyıya çıktı. Ee, daha büyük teknelerle dönen mürettebatın kurtarmaya çalıştığı tekne yan yattı. Dalgaların etkisiyle sürüklenen teknedeki yaklaşık 15 ton hamsi denize döküldü ve kıyıya vurdu. Geçen akşam yürütülen kurtarma çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler bu sabah yeniden işe koyuldular. Yatan tekne büyük balıkçı tekneleriyle çekilmeye çalışıldı. Farklı açılardan yapılan çalışmada halatın kopması üzerine sonuç alınamadı ve Samsun'dan gelecek kurtarma teknesi beklenmeye başlandı. Karadeniz'den bir haber etti. Daha çok Rize'den daha doğrusu. Rize'de 15 ton hamsi denize dökülüp dalgalarla karaya vurdu. Bu sabah da çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Ama Karadeniz açısından galiba e, bu haberi de geçen bir e, acı haber var ki. Aslına bakarsanız sadece Karadeniz'i değil tüm Türkiye'yi ilgilendiren ve hepimizi de üzen bir haber oldu. Benim çocukluğumun gülen yüzüdür Kamil Sönmez. Bilmiyorum sizler için ne ifade eder ama Türk Halk Müziği sanatçısı Kamil Sönmez hayatını kaybetti sevgili dinleyenler. Türk Halk Müziği sanatçısı e, Kamil Sönmez'i birazcık e, tanıtmak gerekirse e, 1947 Perşembe Ordu doğumludur. Dolayısıyla da daha çok Karadeniz Karadeniz ile karşımıza çıkmıştır. Asıl adı Kamil Sönmer'dir. Çoğunlukla Karadeniz Türküleri seslendiren Türk Halk Müziği sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu aynı zamanda ee, geçtiğimiz dönemlerde 45. sanat yılını kutlamıştı. Ee, i̇lk öğretimini Giresun'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümüne girmişti. 1966-68 yılları arasında askerlik görevini yaptı. Askerlik sonrası Avni Dilligil Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı. Sırasıyla Ankara sahnesi ve Ankara Kardeş Oyuncular Tiyatrosu'nda çalışmalarını sürdürdü. Tiyatroda oyunculuğunu sürdürürken Zülfü Livaneli'nin yapımcılığında ilk pila olan İnce Mehmet Hekimoğlu ile şarkıcılığa başladı. Sonra Halk Türkü'nünününününününününününününününününününününününününününününününününününün ...sınavını kazanarak radyoya girdi. Karadeniz türkülerinin en önemli sanatçılarından biri oldu. Bu sırada sinema filmlerinde de rol aldı. 1999 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı ünvanını almıştır. Kamil Sönmez 20 Aralık 2012'de hayatını kaybetti sevgili dinleyenler. Bizim için elbette Karadeniz türküleri denilince ilk akla gelen isimlerden ve o gülen yüzüyle. Gülümseyen yüzüyle e, hep e, zihnimizde olacak zaten e, hiçbir zaman sanıyorum unutmayacağız. Sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyelim ve özlemle bir türküsüyle eşlik edelim. <gülüyor> A benim sevdiceyim diyor kendisi Önmez'den dinliyoruz sonra buluşalım. radyo halat On beş doktor haber. Çift der çift anam bu yıl kurbanı da çift der çift anam bu yıl kurbanı da çift der çift anam bu yıl kurbanı da çift der çift Kamil Sönmez'den dinledik. A benim sevdiceğim dedi. Sevgili dinleyenler hepimizin başı sağ olsun. Elbette türküleriyle aramızda var olmaya devam edecek. Evet Şampiyonlar Ligi birçok futbol severi tabii ki ilgilendiriyor. Hemen bununla ilgili haberi de sizlerle paylaşalım. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran Galatasaray'la UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tura kalan Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Kura heyecanı saat 12.30'da Cimbom'la başlayacak. Sarı lacivertli takımın rakibi 15'te belirlenecek. E, NTV Spor kura, kura çekimini naklen yayınlayacak. Bu arada özellikle futbol severlere duyurulur diyelim. E, benim pek bir alakam yok ama alakası olanlara e, bugün belirleneceğini özellikle e, belirtelim diyelim. Gönlümüze göre olsun demişler zaten. Başlık olarak da e, ne diyelim gönlünüze göre olsun diyelim. Kardeş şarkılara devam ediyoruz. Efendim Ankara'da bir haftadır biliyorsunuz kar var. E, İstanbul'a daha yeni gelse de işte bir Türk şarkıda Ankara'dan Haramiler seslendiriyor. Kar yağıyor bugün Ankara'ya diyerek. Radyo Hava. Kar yanıyor uykularıma sen, uzaklardasın. Dışarıda buz gibi bir hava, odam sıcacık aşkınla sen, uzaklardasın. o oh. bugün gerçekleşecek olan bir etkinlik Gözü Kara Alaturka. Daha önce izlemiş miydiniz bu oyunu diye soracağım. Hayır diyenlere hemen bu akşam e, böyle karla karışık yağmurlu bir havada e, tiyatro izlemelerini önereceğim. Efendim Sabancı Üniversitesi çalışanları tarafından kurulan Su Çalışan Tiyatrosu'nun bu yılki oyunu Gözü Kara Alaturka. 20 Aralık Perşembe akşamı tiyatro severlerle Sabancı Üniversitesi gösteri merkezi sahnesinde buluşacak diyor. Yani bu akşam. E, Su Çalışan Tiyatrosu 20 Aralık Perşembe 20 dedik oyunun öyküsüne gelince Harbiye'nin arka sokaklarında bir binanın yüksek giriş dairesinde yaşayan genç bir bekarın yatak odasında geçiyor oyun. Odanın içine tesadüflerle birer birer sıkışan 5 kayıp karakter. Geçmişleri hayalleri ve yaşanmışlıklarıyla birbirlerini sorgulayarak kaderlerini yeniden çizmeleri konu ediliyor. Su çalışan tiyatro tarafından sahnelenen oyun ücretsiz olarak izlenebilecek. Bunun da altını çizelim. Türk tiyatrosunun en önemli yıldızlarından Ali Poyrazoğlu müzikli bir gösteriyle 24 Aralık pazartesi akşamı Sabancı Üniversitesi gösteri merkezinde sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Tiyatro Festivali'nde büyük ilgi görmüştü Asi Kuş anımsayacaksınız. Ali Poyrazoğlu, Bizet'in ünlü operası Carmen'in bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyor. Oyunda opera, tiyatro, bale ve güldürü ustalığı bir arada sunuluyor. Carmen, Bizet, Donjos Ali Poyrazoğlu, Toreador, Boğa rollerinde yine Ali Poyrazoğlu. İzleyeceğiz. E, 24 Aralık Pazartesi saat 20'de Sabancı Üniversitesi Gösterim Merkezi'nin programında başka neler Var derseniz. Sezonun ilk Yarısının son gösterisi Medet Tiyatro e, İstanbul Projesi Tarafından sahnelenen sezonun Tek yeni programı Ergime olacak Medet İst'in yabancı koreografların eserleriyle sergileyecek ilk program modern ve çağdaş Dans tekniğiyle anlayışı Portekiz'den, e, Almanya'dan, Brezilya'dan, Hollanda'dan tanınmış kareografların yarattığı kısa parçalar aracılığıyla bir füzyon niteliğinde birleşiyor. Hem klasik hem deneysel batı müziği eşliğinde sevenlerine duyurulur diyelim. 25 Aralık Salı günü olacak bu performansta saat 20'deymiş. E, bugünlerde Sabancı Üniversitesi Gösterim Merkezi'nde bu oyunlar ve gösteriler var haberiniz olan. Evet, Kar Beyazdır Ölüm. Kerim Tekin anımsayacaksınız. Ee, i̇şte Kerim Tekin ile İrem Candar'ın birlikte e, seslendirmişler. Daha doğrusu bir düetlerini e, kareograf olarak İskender Paydaş aranje etti. Hep beraber dinliyoruz. Gecenin koyrunda anılar vuruyor yaşlarıma çılgın bulutlar. Dönüyor başımda, uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa, Yıkılsa dünya, dünya <gülüyor> kıyamet kapsa, yine de vazgeçmem, ölürüm derdinden. Kar <gülüyor> Gecenin koynumda, anılar vuruyor yaşlarıma Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kapsa, yine de vazgeçme. Ölürüm derdin de. spine oh. Beyazdır ölüm dedi. Kerim Tekin ve İrem Candar seslendirdiler. Sevgili dinleyenler kültür sanat alanından haberlerle devam edelim. Yasemin Mori ve Mabel Matiz salonda olacaklar. Özgün vokali ile Yasemin Mori 21 Aralık Cuma gecesi yani yarın akşam saat 22.30'da sahnede yerini alırken farklı sesi, özgün yorumu ve güçlü şarkı sözleriyle müzikseverlerin dikkatini çeken Mabel Matiz'i yeni albümünün ilk konseriyle e, Cumartesi gecesi saat 22.30'da salonda olacak. E, bu cuma salonda seslendirecek şarkılarını Yasemin Mori eski ve yeni şarkılarını hemen ertesi günü e, Cumartesi günü ise Mobile Matiz karşınızda olacak. Üstelik son albümünden konserlerle diyelim. Ee, Özdemir Erdoğan'dan uzundur dinlemediğimiz bir şarkı. Kara Bulutları Kaldırın Aradan diyor. Radyo Hava epey daha kalmaya devam edecek e, kışın başındayız daha durun aralık ayındayız ee, Özdemir Erdoğan'a kulak vermeyin <gülüyor> galiba Mart'a kadar da böyle gidecek ama İstanbul'da artık öyle çok kara kış olmuyor farkındaysanız ee, yani eskiye nazaran biraz daha yumuşadı e, İstanbul'da hava Şimdi altıncı palto film günleri e, kışın ne yapmak lazım hayatımızı ve dünyamızı renklen, renklendirmek için özellikle etkinlikleri takip etmek lazım hele İstanbul gibi bir kentte yaşıyorsanız e, etkinlik takvimine bakmadan ya da kendinize uyan bir etkinliğe gitmeden olmaz çünkü zaten trafik e, malum e, eve geliş gidişlerde zaten dünya kadar saatimizi yolda geçiyor e, bir süre sonra rutin e, bir hayat yaşıyor o, ve Bu da çok sıkıcı. Dolayısıyla renklendirmekte her daim fayda var diyelim. 6. Palto Film Günleri başlıyor. Belki meraklısı vardır. Bunu da haberini verelim. Palto Film Günleri 25-30 Aralık tarihleri arasında 6. kez Eskişehir'de sinema severlerle buluşacak. Ee, Eskişehir'den dinleyen dinleyicilerimiz varsa selam edelim. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından İletişim Bilimleri Fakültesi desteğiyle düzenleniyor, düzenleniyor Palto Film Günleri ve sponsorluğunu da Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Ankara, şey Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi üstlenmiş. Tabi bunun yanı, yanı sıra Sinefekt var, Nuh'un Ankara Makarnası var. Uzun bir liste var. Saymayayım şimdi tek tek. 6. Palto Film günleri kapsamında gösterilecek 11 uzun metraj filmle Eskişehir yine dünya sinemasının en iyi örnekleriyle buluşacak. Tüm Eskişehir'in merakla beklediği, kent taşından sinema seyircilerini de çeken Palto Film Film günleri geçen sene ilk kez Eskişehir dışına çıkarak Van'da da seyircisiyle buluşmuştu sevgili dinleyenler. İşte açılış filmi zerre olacakmış haberiniz ola diyelim 6. Palto film günlerinin. Ama Eskişehir'den şöyle bir Ege'ye doğru yol alıyoruz ve nefis bir rebetika Karaborsacı kadını söylüyor. <gülüyor> Όλους μας μας ξεγελάς κι όπου θέλεις τον βουλάς, μαύρη αγορά τον Όλους μας μας ξεγελάς κι όπου θέλεις τον βουλάς, μαύρη αγορά τον Στην αγκαλιά σου να βρεθώ, να σε πάρω Μα εσύ με ξάφρισες, πράγκο δε μου άφησες Άδικα πάνε τα ταλιά Μα εσύ με ξάφρισες, δε μου άφισες Άδικα τα Yo, ha borsacı kadındı. Dinlediğimiz eser bir Rebetika eseri demiştim. Efendim 21 Aralık tabii e, oldukça yaklaştı. Artık e, yarın dolayısıyla da e, Şirince'de önlemler alındı. İşte polis, jandarma konuşlandırıldı. Çünkü e, 560 küsur olan e, ilçe nüfusu e, Şirince nüfusu şimdilerde e, bunun neredeyse 10 katını buldu. Hem Türkiye'den hem dünyadan gelenlerle. Tabii bu hani 21 Aralık'ta e, kıyamet kopacak e, tezi diyelim maya takvimine göre buna inananlar oldukça çoğunlukta bazı insanlar hatta milyonlarcası 21 Aralık günü dünyanın sonunun geleceğine e, inana dursun e, ancak böyle bir şey yaşanması beklenmiyor tabii ki hatta Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani kısa ismiyle NASA bundan o kadar emin ki 22 Aralık günü yayınlanmak üzere neden dün dünya yok olmadı başlıklı bir de yazı hazırlamışlar. Haberiniz ola. Hani aklınızda bulunsun. 22 Aralık günü yayınlanan neden dün dünya yok olmadı? Özellikle inananlar bir okusunlar deriz. <gülüyor> Şimdi eskilere gidiyoruz. Belkası Özener seslendiriyor. Karakolda ayna var. Karakolda ayna var ayna var kız kolunda damkalar Var gözlerimden Gözlerim bilidir çevreye. Sen de de karaseda var mor yede fosfor. dedi Belkıs'ı özener. E, eskilerle devam edelim. Karantinalı despina diyecekti Murselçuk'ta. Bir gün takıp da sevdalı her gece saçlarına çıktı deprem sanırdın kara keskandosuna titreşir kadehler canlar kırılır alkışlardan muammer beyni gözdesi karantinalı despina titreşir kadehler kırılır alkışlardan muammer beyni gözdesi karantinalı despina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 İşgal altüst etti Nasıl da İzmir'de her şeyi Öğrendi kullanmasını Despina bu yanlış geceyi Körfez'de parıldayan Yunan zırhlılarına karşı Miralay, zafir uyurlar İzplandit Palast'a sevişmeyi. Bir gül takıp da sevdalık her gece saçlarına. Çıktıma deprem sanırdın kara kıskantosuna. Titreşir kadehler canlar kırılır. Alkışlardan muammer beyni gözdesi karantinalı despina. Titreşir kadehler canlar kırılır. Alkışlardan muammer beyni gözdesi karantinalı despina. Thank you. Sinyallerinin gece bahçelere yansıması Avuzda zaman yolunun hisar bu selik şarkısı ya, ya, ya, ya, ya, ya. Demlendikçe nyan aydınlanıyor Muammer Bey şey bir insanın bir insanı anlamazsın <Gülüyor> bir gün takıpla sevdalı her gece saçlarına <Gülüyor> çıktımı deprem sanırdım <Gülüyor> Kantosuna titreşir kadehler jamar kırılır alkışlardan muammer beyin gözdesi karantinalı despina titreşir kadhler jamar kırılır alkışlardan muammer beyin gözdesi karantinalı despina pamukta Timur Selçuk'un e, tiyatro müziklerinden bir tanesiydi Karantinalı Despina sevgilinin yanlar. Şimdi geldik programın sonuna. E, yayın akışımızı anımsatmakta fayda var. Bugün e, dediğim gibi perşembe ve sizlere 20 Aralık'ta e, Radyo Havan olarak neler sunacağız? Her perşembe olduğu gibi önce kuşak programlarımızdan bahsedelim. Soru-cevapta Gülcemin Kılıç 11.30'da sizlerle buluşacak. E, 12. öğle bülteninin hemen ardından da Burcu Günüşen yine sektör içi haberlerle karşınızda olacak eczacı gündeminde. saat on ise Suat Gülbinat. Yine isteklerinize yer verecek müzik kutusunda web sitemiz aracılığıyla isteklerinizi şimdiden göndermeye başlayabilirsiniz. Ee, sanat ve sanatçılar da Ülke Ayva saat 14'te karşınızda olacak. On ise Türküler ve Yaşam var. Özellikle türkü severler radyo başına diyoruz. Eczacı Celal Özel'le Sevgican Dalga sizlerle birlikte olacak. Ee, yine nefis bir program hazırladılar türküler ve yaşam programı 15 itibariyle radyo havanda Sesler ve Renkler programında ise Ferhunde Özgüler yine dünyanın müziklerini sizlerle buluşturacak saat 16'da ve günü sanat müziği ile kapatacağı her perşembe olduğu gibi yine Bahattin İmer Yaşamdan Namelerde seçmiş olduğu sanat müziği eserlerini sizlerle buluşturacak 17 itibariyle 18'de ise akşam bültenimiz var. Yine günün tüm gelişmelerini dinleyebileceğiniz ana haber bülteni ...benimizin ardındansa akşam keyfi salt müzik olarak karşınızda olacak 21'e kadar. 21'de ise tekrar bugünkü yayınladığımız programların tekrarlarını kaçıranlar için e, sizlerle buluşturacağız. Efendim geldik bugün de programımızın sonuna. Bugün daha çok böyle kar geçen, içinde kar sözcüğünün bulunduğu şarkılar ve türküler dinlettim sizlere. Son olarak da bir şiir ve bir şarkıyla veda edeceğiz. Benim çok yorumundan çok e, keyif aldığım... Ahmet Terli aynı zamanda yazmış olduğu şiirlerle de e, gönlümüzü fethetmeyi çoktan becermiştir. Ahmet Terli karda izler bırakıyorum diyecek. Sonrasında da Züleyha Karlıkayın Ormanı diyecek. E, Karlıkayın Ormanı da e, kar denildiğinde ilk akla düşen eserlerden bir tanesidir. Bunlar da veda edelim istedim. E, güzel bir gün diliyorum herkese. Evden yeni çıkacaklar da mutlaka bere ve atkılarını alsınlar efendim. Hoşçakalın. Karda izler Karda izler bırakıyorum avcılar peşime düşsün Bir uçurum kıyısında vursunlar beni Ki dünya muğuldayıp duran bir uçurum değil miydi zaten Karda izler bırakıyorum avcılar peşime düşsün Adımı yazıyorum kar üstüne ve ıslığını çığlık gibi incelterek yetişiyor ardımdaki tipi bana Siliyor adımı bir dal kırarak çam ormanından. Geçmişim kar sessizliğiyle özetleniyor artık. Anılarım buz tutmuştur, aşklarım kar yangını. Ömrüm parmak uçlarımda eriyen bir kar tanesi. Karda izler bırakıyorum, avcılar peşime düşsün. Kar yağıyorken milyon bekerel hüzün yağıyordur. Derim ki kar ve hüzün bir aşkın seyir defteridir. Yolculuklar ve ayrılıklarla anlatılabilir ancak. Karda izler bırakıyorum, avcılar peşime düşsün. Bir uçurum kıyısında vursunlar beni, vursunlar. Bir kahkahayla çekip giderim karlı olalardan. Şairler vurulmalıdır, hayat yakışmıyor onlara. Radyo Hava Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran